Bu olayın kahramanları İzlanda'nın soğuk köylerinde yaşayan Eskimo'lardır. Ayın dolunay olduğu bir gece genç Eskimo fok balığı peşinde dolaşırken gözü dağın hemen tepesindeki kocaman aya ilişiyor. Şu dağın tepesine çıksam, ayı yakalasam, sonra da köye kadar yuvarlaya yuvarlaya getirsem ne güzel olur diye düşünüyor genç Eskimo. Gecelerimizi aydınlatan kandilin yağı bitse de fark etmez artık. Koca ay buzdan yaptığımız kulübelerin içinde bizi hep aydınlatır. Genç Eskimo çok iyi kalpliydi. Kocaman ayın tek başına kendi kulübesini değil, herkesi aydınlatmasını istiyordu. Bu nedenle büyük bir kulübe yapar, bütün köy halkı oraya yerleşiriz. Ayı da kulübenin tepesine asarız diye düşündü. Eskimo köye gelip bütün gençleri topladı, onlarla birlikte dağın tepesine ayı tutmaya çıktılar. Ama dağın duruğuna ulaştıkları zaman bir de baktılar ki ay daha yukarıda. Ellerini uzattılar, zıpladılar ama yakalayamadılar. Hiçbirinin kolu o kadar uzun değildi. Bu arada Mirin'in aklına daha yüksek bir dağ çıkmak geldi. Gerçekten de daha yüksek bir dağa tırmanırlarsa belki de ayı orada yakalayabilirlerdi. Tekrar düzlüğe inip daha yüksek bir tepeyi gözlerine kestirdiler. Gerçekten de ay şimdi o tepenin doruğuna asılmış gibi duruyordu. Heyecanla oraya tırmandılar ama zirveye ulaştıklarında daha yüksek de havada olduğunu gördüler. Zıpladılar, hopladılar ama nafile... Ay'a ulaşamıyorlardı. Eski Moğullar o gece çevredeki bütün dağları dolaştı. Ama ovadan dağın duruğunda gibi görünen ay, dağın tepesine tırmandıklarında sanki daha yükseğe çekiliyor gibiydi. Bunun üzerine gençler ayın kendilerinden korktuğunu, yakalanmamak için de onlar yaklaştıkça uzaklaştığını düşündüler. Kocaman, yüz yuvarlak ayı ele geçirmek için onu ikna etmeye karar verdiler. Şarkı söylemeye başladılar. Güzel ay, canım ay, yanımıza gel mutlu et, bizi bekler yağlı ekmek, tatlı çörek, ziyafet, dediler. Ama ayın eski moğaların yanına inmeye hiç niyeti yoktu. Galiba canı yağlı ekmek ve tatlı çörek de istemiyordu. Çünkü her defasında onlar düzlükteyken dağın tepesine iniyor, zirveye tırmandıklarında ise gökyüzüne kaçıyordu. Eskimo gençler sonunda yorgun ve bitkin köylerine döndüler. Ayı yakalayamadıkları için büyük bir buz kulübe inşa etmekten de vazgeçtiler. O zamandan beri küçük kulübelerde yaşamaya, aydınlatma için kandiller kullanmaya da devam ettiler. Kim bilir belki de ayıyı yakalayamamaları çok daha iyi oldu. Ay hepimize kaldı.